Görmüyor musun? Veysel Karanenin o makama çıkması anasına hizmetten dolayı. Resul-i Ekrem'e demişler, Resulullah bu da seni seviyor demişler, niye gelmiyor demişler, senin ziyaretini demişler. Veysel Karahane için demiş ki şeriatı hürmeti var, annesine hizmet ediyor demiş. Ondan demiş. Ana hizmetin Resul-i Ekrem'i görmeyi tercih etmiş. Ondan Allah o makamı kendisine vermiş. Resul-i Ekrem cübbesini vermiş. Benden sonra gelecek demiş. Ya Ömer senin zamanında verin eyse bunu ümmetim hakkında dua etsin demiş cübbesini. Anneye optiği hürmetten.